1107 numaralı konu, Habeşistanlı birisinin Hazreti Peygamber'den cennetin vasıfiyarını dinlerken düşüp ölmesi, evet, Hazreti Peygamber, Habeşistan'dan kendisini ziyarete gelen bir habeşliğe istediğini sor, buyurdular, bunun üzerine adam, ey Allah'ın Rasulü, sizler renginiz, suretiniz ve peygamberlikle bizden üstün kılındınız, acaba senin iman ettiğine iman eder ve senin amel ettiğinle amel edersem cennette seninle beraber olur muyum, dedi, Hazreti Peygamber de, evet, ''Evet, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki siyah insanın cennetteki beyazlığı bin senelik mesafeden görülebilecektir.'' buyurdu ve sonra da şunları eklediler. Künle la illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, derse onun için Allah katında bağışlanma sözü vardır, kimde, sübhanilahi ve bi hamdihi, kendisinin hamdine sığındığım Allah Teala'yı ortaktan tenzih ederim, diyecek olursa onun için 124 bin hasene yazılır, Habeşli kişi bu kez, peki ey Allah'ın Resulü, bundan sonra bizler nasıl helak olabiliriz, diye sordu, Hazreti Peygamber buna da şu şekilde cevap verdiler, kişi kıyamet gününde üzerine konduğu bir dağı çökertecek kadar ağır olan amelleriyle gelir, ancak karşısına Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler getirilir, eğer Allah Teala rahmetiyle o kulunu kuşatıp bağışlamadığı takdirde bu nimetler onun amellerini çabucak tüketir, bunun üzerine, gerçek şudur ki insanın, ruhlar aleminden ana karnında canlandığı döneme kadar, üzerinden uzun devirden, öyle, bir zaman geçti, ki insan bundan önce, anılan, tanınmış, bir şey değildi, insan, 76.1 ayetinden, Ey Resulüm, cennetin neresi? Baksan Hudutsuz Bir Nimet Ve Pek Büyük Bir Haşmet Görürsün insan 76.20 Ayetine Kadar Olan 20 Ayet Nazil Oldu, Habeşli Kişi, Ey Allah'ın Rasulü Benim Gözlerim De Cennette Senin Gördüklerini Görecek Midir, Diye Sordu, Hazreti Peygamberin, Evet, Buyurması Üzerine De Habeşli Ölünceye Kadar Ağladı, İbni Ömer, Ben Hazreti Peygamberin, O Habeşli'yi Kabrine Kendi Elleriyle Koyduğunu Gördüm, Diyor.